من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادل له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 و يطع الله ورسول فقد فاز فوز عظمة أم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير له يهد محمد ص الله عليه وسلم وشر الأمور محثاتها وكل محتة بد وكل بنعةة ضلاله وكل بلة في النار أ بعض آ ب imanı bozan hallerde imanı bozan durumlarda kaldık onları işliyoruz imanı bozan hallerinin ilk e, başlığı küfrü işledik küfrün tarifini küfrün çeşitlerini büyük küfür küçük küfür bazı e, küfre olan e, sözlü ve fiili davranışları işledik kişiyi dinden çıkartan bazı ameller, bazı sözler veya kişiyi İslam dairesinden çıkartmayan ama tehlikeli olduğunu bildiren bazı durumları, halleri bildirdik. Şimdi ise yine İslam'ı bozan hallerden, İslam bozan durumların ikinci başlığını alacağız. Birkaç tane başlık var aynı küfür gibi. ikincisi ise irtidat başlığı. Bu da mürted olmak demek. Mürted olmak demek dinden çıkmak demek veyahut Dine sırtını çevirmek, dinden dönüş yapmak manasına gelen bir kelime. Sözlük anlamı Allah Azze ve Celle'nin şu ayetinde buyurduğu gibi aynı manaya geliyor. وَلَا تَرْتَدُّ عَلَىٰ اَدْبَارِكُمْ Allah Azze diyor ki gerisin geriye dönmeyin, sırtınızı dönmeyin. وَلَا تَرْتَدُّ عَلَىٰ اَدْبَارِكُمْ Sırtınızı, gerinizi, arkanızı veya gerisin geriye dönmeyin manasında... O zaman irtidalın kelime manası, sözlük manası ne? Geriye dönmek. Geriye dönmek. Arkasını dönmek veya dönmek manasına geliyor. İstilahta, şeriatta ise İslam'ı seçip İslam'dan razı olduktan sonra ve İslam ile şereflenip Müslüman olduktan sonra tekrar küfre dönmeye irtidat deniyor. Tekrar İslam'ı terk edip eski hali olan küfür üzerine dönmeye ne deniyor? irtidat deniyor ki bu gerçekten çok tehlikeli, çok kaçırılması gereken bir durum. Allah Azze ve Celle bununla alakalı şöyle buyuruyor. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ د۪ينِ Sizden kim dininden dönerse, sizden kim İslam'ı seçip İslam'dan razı olduktan sonra yani Müslüman olduktan sonra tek razı İslam'dan gerisin geriye dönerse, İslam'ı terk ederse, İslam'dan çıkarsa فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ Ve o kafir olmuş olduğu halde ölürse, İslam'dan çıkıp, İslam'dan çıkan kişi nereye girer? Küfre girer. Yani İslam küfür arasında bir mertebe yok. Kişi ya Müslüman olur ya da kafir olur. Kişi ya İslam'ı seçer ya küfrü seçer. İslam'dan irtidar eden, çıkan kişi ise, muhakkak surette küfre girmiştir. Allah Azze ve Celle diyor ki, kim dininden döndükten sonra kafir olarak ölürse, Üzerinde küfür alameti bulunur halde ölürse, kafir olarak ölürse, İşte onlar diyor, dünyada ve ahirette ameli boşa çıkan insanlardır. Dünyada ne kadar ameli varsa, ahiret adına ne kadar amel işlemişse, hepsi boşa çıkan insanlardır. Dininden kim dönerse, bugün ben, İslam'ı 5 sene yaşadım, 10 sene yaşadım. Biraz da Hristiyanlığı yaşayayım veya Yahudiliği yaşayayım. ya Biraz da şu ateistliğin tadına bakayım deyip böyle in, in, in, kişi İslam'dan çıkarsa o kişi mürted olmuştur. Yani ne? İrtidat etmiştir. İslam dinine sırtını dönmüştür. Allah Azze ve Celle o kişiler için ne buyuruyor? Onların dünya ve ahiretteki bütün amelleri boşa gitmiştir. Ve ulaik ashabun nar Ve onlar cehennem nar ashabıdır. Orada ebedi kalacaklardır. Onun için iltidadın karşılığı, suçu nedir? Dünya ve ahirette kişinin amellerinin boşa çıkması ve ahirette ebedi cehennemlik olması demektir. Bir soru sorabilir miyim? Buyur abi. İltidadın manası sadece İslam'ı bırakıp Hristiyanlığa dönmek, Yahudiliğe dönmek mi? Yoksa... Açık diyeceğim şimdi. Şimdi kısımdan da gireceğiz. Şimdi sadece biz kelime olarak istilah sözlük anlamını ve istilahi manasını aldık. Şimdi irtidadın kısımlarına, irtidada giren kişinin hallerine, hangi hallerde girilir, hangi hallerde girilmez gibi bütün hepsini şimdi detaylı işleyeceğiz. Şu an vermiş olduğumuz misaller sadece sözlük ve şer'i manasına örnek olan ayetlerdi. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bir hadiste diyor ki Men Kim dinini değiştirirse Onu öldürün Kim dinini değiştirirse Onu öldürün Şer'i bir sistemde İslam'ın hakim olmuş olduğu Bir devlette Beldede İslam'dan dönen kişi Öldürülür Hükmü katildir Yani öldürülmektir Ondan önce Gereken birkaç mesele var Onu açıklayacağız Biraz sonra Kabul etmezse O kişinin İslam devletinde İslam şeriatında Öldürülmesinedir vaciptir Katli vacip denilir ya o manada. Evet İslam'dan sonra küfrü tercih eden kişiye mürted ismi verilir. İrtidat eden, İslam'dan irtidat eden kişiye mürted ismi verilir. Mürted ismi. Yani kişi e, irtidat ettikten sonra o kişinin o şahsına kullanılan isim nedir? Mürted'dir. Ne gibi? Küfre giren kişiye kafir dediğimiz gibi, şirk işleyen kişiye müşrik dediğimiz gibi irtidat yapan kişiye ne diyoruz? Mürted. Unutmayın bu tabir bu terim İslami bir terimdir bilinmesi gereken bir terimdir. Yani biz küfür şirk, müşrik, irtidat mürtet bu gibi, bu tip İslami terimleri bilmek zorundayız. Bu çünkü bizim ahiretimizi hem dünyamızı özellikle de ahiretimizi ilgilendiren meseleler bu terimler bizim yabancı kalmamız gereken terimler değildir. Müslümanın bunları bilmesi gerekir bir doktor dünyasını kazanmak için dünyasını kazanmak için binlerce istilahi terim öğreniyor. Biz misal hasta olsak yanına gitsek doktorun doktor bize kendi öğrenmiş olduğu terimle lafızlarla hastalığımız açıklıyor değil mi? Diyorsun ki doktora ya hocam bırak şimdi şu doktor ağzını benim neyim var söyle üşütmüş müyüm üşüt, üşütmemişmişim. Değil mi onu soruyorsun ve işte benim ağrıyor mu, ağrımıyor mu? Ama o kendi diliyle açıklasa sana ne edecek? Dünyasını kazanmak için tedrisat görmüş olduğu terimlerle sen anlatıyor. Biz de ahiretimizi kazanmak için bu terimleri bilmek zorundayız. Çünkü bizim ahiretimizi ilgilendiren mesele kişi mürtedin ne demek olduğunu bilmezse, müşrik ne demek bilmezse, küfür ne demek bilmezse, Müslüman, İslam ne demek bilmezse nasıl olacak ki? Şirkti niçin öğreniyoruz biz? Şirkten var gücümüzde kaçmak için şirk öğreniyoruz. Şirk ne bilmiyorum Vallahi şirk ne demek böyle bir Müslüman kesinlikle düşünemez Onun için İslami terimlerden uzak olmayacağız. Mürtet ne demekmiş? Dinden dönen kişiye mürtet denir. Dinden irtidad eden kişiye mürtet denir. Evet, şimdi irtidadın kısımları. Yani mürtet olan kişinin yapmış olduğu o eyleminden dolayı e, gerçekleşen bazı kısımlar var irtidadın kısımları. Kişinin İslam'ını hükümsüz kılan. Terimlere dikkat edin. Kişinin İslam'ını hükümsüz kılan, hükmünü ortadan kaldıran İşlediği takdirde kişiyi İslam milletinden çıkartan bazı irtidat sebepleri vardır. O zaman buradan anlaşılıyor ki sadece ben İslam'dan çıktım, ben Hristiyan oldum değil, bazı ameller ve sözler de kişi istediği kadar ben Müslümanım deseli de o kişiyi ne yapıyor? mürtet yapabiliyor. Sadece dilimizle ben Hristiyan oldum, ben komünistim, ben layıkım diyen değil de, ameliyle de bazı irtidat edecek amelleri işleyen kişi de, her ne kadar kendisinin İslam'a girdiğini veya Müslüman olduğunu söylese de o kişi mürted olabiliyor. Onun bazı kısımları var. Birincisi söz ile irtidat. İnsan söz ile kabil ile Allah muhafaza dinden dönmüş olabilir. Söylemiş olduğu söylemle o söz ile cümlelerle nabar irtidat edebilir, dinden çıkabilir. Allah'a, peygamberlerine, rasullerine, meleklerine, ve dinin diğer şiarlarına söven ya da Allah'tan başkasına ibadet eden ve dua eden yani ibadetten kasıt burada dua. Dua neyle yapılır? Sözle yapılır. Kavülle yapılır. Onun için bu başlık adı altında alınmış. Dua eden Allah'a Allah'tan başkasına yalvaran Allah'tan başkasından medet uman bunlara sözle alakalı şeyler olduğu için diğer taraftan ibadete de değiniyor ama asıl manada sözlü ibadetler sözlü ameller olduğu için sözle alıyoruz Allah'tan başkasını yalnız yüce Allah'ın güç yetirebileceği hususlarda yardıma çağıran kimselerin e, irtiradı bu türdendir. Bilerek, kast ederek bu ameli yalnız ve yalnız Allah güç, bu ameli yalnız yalnız Allah'ın gücü yeter. Bildiği halde Allah'ı bırakıp başkalarına gidenler veya Allah'a söven, Resulüne seven, dinine söven, İslam'ın şiarlarına söven sözle dinden irtirat etmiş e, kişi manasına gelir. Bazı hükümler var. Bunlar hem küfürde geçecek, hem irtidatta, mürtetlikte geçecek, hem şirkte geçecek. Bu kavramlar. Küfürde de Allah'a Resulüne söveriş işledik Mürtetlikte de işliyoruz, şirkte de işleyeceğiz. Bunlar değişmez şeyler yani. İkincisi fiil ile yani amel ile irtidat. Kişi işlemiş olduğu amel ile ne yapar? Dinden çıkabilir. İşlemiş olduğu amelle her ne kadar itikadi sözü buna muhalif olmasa da ameli ...bazı meselelerden dolayı dinden çıkabilir. <gülüyor> ne gibi? Allah'tan başkasına secde etmek gibi. Allah'tan başkasına secde eden... ...Allah'tan başkasına rükû eden kişi... ...istediği kadar ben Müslümanım desin... ...yapmış olduğu o amelle... ...mürted hükmüne düşmüş olur. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? Yalnız bana secde edin. Secde ve rükû Allah Azze ve Celle... ...sadece ve sadece kendisine yapılmasını istiyor. Allah'a ait olan... ...o ilahlığı... Başkasına vermek demektir Allah'tan başkasına secde etmek. Veyahut ondan başkası için kurban kesmek. Kurban kim için kesilir? Allah için kesilir. Bize kurbanı sünnet veya farz kılan kim Allah azze ve Celle'dir. İbrahim aleyhisselama bir kurban göndererek İsmail aleyhisselamın kurbanlığını ortadan kaldırarak bize kurbanı emreden Rızasını gözetmemizi isteyen Allah Azze ve Celle'dir. Onun için onun dışında kim için kurban kesilirse bu niyeti bildirerek kast yapan kişi Allah muhafaza adından çıkmıştır. Veyahut Allah'ın göndermiş olduğu kitabı Kur'an'ı alçaltarak, tahkir ederek, işte söven, hakaret eden, bazı fiiller yapan, Kur'an'ı yakan, Kur'an'ı pisleyen, Kur'an'a küfreden, Allah'ın kitabına küfreden ayetlerine söven insanlar da aynı şekilde yapan. Bu amelleriyle mürted olmuştur. Veya sihir yapmak. Sihir yapan kişi mürtettir. Allah Azze ve Celle ve Resulullah sellem bunu dinde kesinlikle haram kılmışlardır. Kesinlikle haram kılmışlardır. Büyük günahtır sihir yapmak. Yani Allah Azze ve Celle ve Resulünün e, dinde, kesin olarak, dinde kesin olarak haram kılmış olduğu, yasakladığı, yapan kişinin şirke, küfre ve irtidat ettiğini bildiren bir amel. Öğrenmek ve öğretmek de aynı şekilde. Ya ben sihir yapmıyorum ama öğreniyorum. Caiz değil. Sihir öğrenemezsin. Sihiri biliyorum. Cahiliyemde öğrenmiştim. Yapmıyorum ama öğretiyorum. Caiz değil. Ne yaparsın? Ne öğrenirsin ne de öğretirsin? Sihirin tümü, büyüğünün türü tümü ümmete haram kılınmıştır. Ve Allah azze ve celle bunu şirk olarak da isimlendirmiş. Evet. Bu tip ameller bunlara ilerleyen günlerde Bu amelleri çoğaltacağız tabi. Hani hangi ameller daha insanı mürted yapabilir, dinden çıkartabilir? Bunları biz misal olarak verdik. Bu tip ve buna benzer ameller insanı ne yapabilir? Dinden çıkartabilir. Üçüncüsü ise itikat ile irtidat. Söz ve irtidadı, söz ile mürted olmayı, ondan sonra amel ile mürted olmayı, bir de ne var? İtikat ile mürted olma. Bir kişi itikat ve irtidat, İman ediyor ki Allah'tan başka ilahlar var. Bu kimin akidesi? Hristiyanların akidesi. Kimin akidesi? Yahudilerin akidesi. Kimin akidesi? Putperestlerin akidesi. Onlar Allah'ın asıl ilah olduğuna inanıyorlar. Ama Allah'tan başka ilahların olduğuna da inanıyorlar. Böyle bir inancı olan kişi tabii ki kesinlikle mürteddir. Veya Allah Azze ve Celle'nin kat'i delillerle haram kılmış olduğu şeyleri bu bahsayanlar. Evet. Veya o haramların mubah olduğuna itikad ve iman edenler. Kim Allah'ın kat'i bir şekilde haram kılmış olduğu bir şeyin helal olduğuna itikad ederse. Dese ki sen istediğin kadar bunun haram olduğunu söyle benim inancıma göre bu helaldir dese. Allah'ın kat'i bir şekilde yani kat'i bir nas bulunan bir meselede helal olduğunu söylerse Allah muhafaza. Yani Allah Azze ve Celle bu haram diyor bu diyor ki ben bu helaldir. Veya tam tersi Allah'ın helal ol dediğine, mubah dediğine bu kişi haram diyorsa. Böyle var mı günümüzde var? Böyle yok değil, var. Azımsanacak bir şey değil. Niye? Çünkü karşısında her şeyi yaratan ve yarattığı insana, mahlukata bir kural koyan, teşri koyan, bir şeriat koyan Allah Azze ve Celle'nin karşısında diyor ki ben helal diyorum Allah Azze ve Celle'de haram diyor. basit Basit alınacak bir mesele kesinlikle değil veya dinde kesin olarak bilinen ve üzerinde icma olunan farzlardan birisinin farziyetini inkar etmek. Bu mesele farz değildir demek. Mesela 5 vakit namaz insana farz değildir demek. Allah Azze ve Celle'nin dinde bize emrettiği ve o hususta ittifak ve icma bulunan herhangi bir farzlardan birisinin, vaciplerden birisinin inkarı da aynı şekilde Allah muhafaza kişiyi dinden çıkartabilir. Diğer bir başlık şek ve şüphe ile irtidat. İnsan bazı imani meselelerle alakalı hala imanını yakın yakınleştiremediyse, hala imanında şek ve şüphe varsa, iman kesinlikle şek ve şüphe kaldırmaz. Tereddüt barındırmaz. İman nasıl olması lazım? Yakini olması lazım. İman zanni olamaz. Zan bir şey ifade etmez. Yakini olmayan şey bir şey ifade etmez. Onun için iman nasıl olması gerekir? Yakini olması gerekir. Şek ve şüpheyle alakalı olan tereddütte, İmanla alakalı mevzuda kişi Allah muhafaza dinden çıkartır. İslam dininde kesin olarak haram kılındığı bilinen haramlardan herhangi birisinin haramlı hususunda şüpheye düşmek veya İslam dininde bilinmesi gereken meselelerde şüpheye düşmek. Acaba oruç gerçekten farz mıydı, vacip miydi? Ben orucun farziyetine şüpheleyim. Veya zekat. Günümüzde birçok insanın hataya düştüğü mesele Günümüzde birçok insan o, o zaman o zaman diyor işte insanlardan alınan bir haraç sistemiydi bu. Bugün zaten biz vergimizi veriyoruz. Devlet zaten bizden haracını alıyor, vergiyi alıyor. İşte bu o zamanki zekata mukabildir deyip bu, kafadan sallamıyorum ha böyle diyen insanlar var. Devlete vermiş olduğu e, vergiyi zekata sayan insanlar var. Ne yapıyor? Tevil ediyor. Diyor ki o zamanki devlet alıyordu diyor zekatı. Bugün, bu, bugün de diyor bu devlet alıyor. Vergi alıyor. Vergi adı altında, haracı adı altında veya ne bileyim KDV adı altında. Başka e, e, isimler adı altında. Bizden zaten diyor bu da diyor bizim zekatımızdır. Bu şekilde temin ediyor. Allah'ın katli bir şekilde haram, kıl, şey, farz kılmış olduğu bir meseleyi kendi heva ve hevesine göre e, temin ederek ya inkar ediyor ya da bunun farziyetinde şüpheye düşüyor. Allah muhafaza diyor ki bu dönemde zekat farzı olamaz böyle bir şey yok. Evet. Bu tip meseleler insanın gerçekten hani dinden çıkmasına sebep olan, mürtet olmasına sebep olan meselelerdir ki bunları dediğim gibi daha ileride detaylaştıracağız. Dört tane başlık var. Söz ile isdat, fiille amel ile, itikatla ve şek ve şüphe yönünden yapılan irtidat var. Bununla alakalı var mı bir sorun? Dediğim gibi ileride Daha bunları hani misallerini çoğaltacağız inşallah. Evet. Şimdi irtidadın yani mürtedliğin sabit, sabit olmuş olduğu kişiyle alakalı bazı hükümler var. Bir kişinin üzerinde irtidat yani o mürtedlik sabit oldu. O kişiye gereken bazı hükümler var. Tabi bu hükümler nerede biliniyor? Biz bunu bilmemiz gerekir. Öğrenmemiz gerekir ama bu hükümlerin tatbiki şer'i devletlerde. Şeriatın hakim olmuş olduğu şeriatın hükümlerinin tatbik edilmiş olduğu devletlerle alakalıdır. Kişiler ferdi olarak kalkıp mürtet olan kişiler üzerinde bu hükümleri tatbik edemezler. Mesela mürtedin nedir? Katli vaciptir. Bu ülkede şeriatla amel edilmiyor. Kalkıp dışarıdaki mürtetleri kat, katil edebilir miyiz ve öldürebilir miyiz? Böyle bir şeye kesinlikle cevaz yok. Ama biliyoruz şimdi insanlar mürtet'tir. Eğer bu sıfatlara uyan insanlar varsa. Ama tutup da mürtet diye onların canlarını, mallarını kesinlikle mubah göremeyiz. Evet birincisi mürtet olan kişi şer'i devlette ilk yapılması gereken o kişinin tövbe etmesi talep edilir. Ona kapı açılır. Tövbe et kapısı açılır. Tekrardan gel İslam'a gir diye ona davet edilir. Birincisi neymiş? Tövbe kapısı. Yani ona tövbeyi sunacağız biz. Evet. Şayet tövbe eder. Tekrar İslam'a girerse o irtidattan vazgeçerse Onunla alakalı hiçbir hüküm kalmaz. Aynı Müslümanlara yapılan muamele ona da yapılır. Eğer tövbe etmezse, irtidatından vazgeçmezse o zaman e, aşağıdaki gelen bazı meseleler onun üzerine tatbik edilir. Evet ikincisi irtidatında, mürtedliğinde ısrar eder, tövbe etmezse öldürülür. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Men kattele dinehu faktuluhu'' Men bedel dinini fa kim dinini değiştirirse yani irtidad ederse onu öldürün diyor mesela Tosam şer'i bir devlette tövbe müddeti dolduktan sonra mürtet kişi öldürülür. Üçüncüsü şer'i devletin mürtedin malı üzerinde tasarruf hakkı da var. Mürtet bir kişinin malı üzerinde şer'i devletle alakalı tasarruf hakkı meydana gelir. Bu kısıtlama tövbe edeceği süre boyuncadır. Yani ona tövbe sunulur. Tövbe etmezse tövbe müddeti dolduktan sonra artık o kişinin malına el koyulur ve mala verilir. O kişinin malı alınır. O kişinin malı alınır Beytülmala verilir. O kişinin malı alınıp cebe indirilmez Müslümanlar. Bir tane mürtet var aldım ben onun malını cebeye indirdim. Değil. O kişinin malı alınır Beytülmala kolunur. Kimse... Mürted olan kişinin malını istediği gibi alıp kendi hayatında kullanamaz. Böyle bir şeye İslam cevaz vermiyor. Beytul malındır mal. Beytul mal ne demek? Şeriat devletinin hazinesi olan, şeriat devletinin kullandığı o işte ee, banka gibi düşünün paraların toplanmış olduğu bir yer. Bütün ganimetler, savaş ganimetleri, mürtedlerden alınan mallar işte eee gayrimüslimlerden alınan haraçların hepsi Beytül Mal'da toplanır. Evet, dördüncüsü ise şayet yine tövbesin şey eee mürtetliğinde ısrar eder, tövbe etmezse bütün şartlara rağmen, tehditlere rağmen hala mürtetliğinin üzerinde durursa hanımı ile arasında ayrılık meydana getirilir. Şer'i devlet hakim kadı gider ve hanımını onun Ee, elinin altından alır, hanımı ile arasındaki nikahı ne yapar? Boşa çıkartır. Onun için ne deniliyor? Mürted olan kişinin hem malı hem canı hem de ırzı helaldir. Yani savaş e, döneminde, savaş zamanlarında böyle bir uygulamada ne olmuş olur? Eğer hanımı, o mürted olan kişinin hanımı Müslüman değilse, cari olarak Müslümanlar tarafından alınır. Müslümansa alınır, ayrılır Başka bir Müslümanla evlendirilir. Eğer ısrarla tevbe etmezse, mürteddi üzerinde ısrar ederse, o kişi hanımıyla arasına yapılır, kestir. Tabi bu hükümler dediğim gibi, yine söylüyorum, şer'i devletlerde geçerli hükümler. Şer'i devletlerde, yani şeriatın ahkamının tatbik edilmiş olduğu ülkelerde geçerli olan şeyler. Niçin öğreniyoruz? Ne kadar tehlikeli bir durum olduğunu bilmek için öğreniyoruz. Ne kadar işler acısı bir durum. Allah muhafaza. İnsan bir ameliyle, bir sözüyle, itikadıyla mürted oluyor. Malı gidiyor, canı gidiyor, hanımı gidiyor, namusu gidiyor, hırzı gidiyor. Bunu onun için Müslümanların çok iyi bir şekilde bilmesi gerekir. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyur. Bunu kim takip ediyor? Yani İslam devletinde diyelim ki biz bir ortamda oturuyoruz 3 kişi. İslam hı hı. şeriatla yönetiyor. Bir kişiden hani O türlü bir söz çıktı. Ya Tabii gidiyorsun, adı, hemen, ta tabi, gidiyorsun hemen kadıya şikayet ediyorsun. Kadı, kadı, tespit ediyor, şahit kadı çağırıyor şahitleriyle birlikte. Hakim çağırıyor şahitleriyle birlikte. İlk önce o kişiye soruyor sen böyle bir şey söyledin mi? O kişi söylemediğini e, söylüyorsa veya söylediğini inkar ediyorsa şahitler eğer yeterse şahitlerle de sabit olur. Şahit sayısı var mı Tabii şahit sayısı dört tanedir. Dört. Dört tanedir. Eğer inkar ediyoruz ben böyle bir şey söylemedim diyorsa o zaman varsayalım ki söylemedim tekrar tövbe sistemidir mevzu bitmiş olur. Ama adam söylediği sözün arkasındaysa bu sözde irtidat, irtidatla alakalı bir sözse yani kişiyi mürtet yaban bir sözse hüküm bitmiştir. Şey daha soracağım. Şimdi adamın e, irtar, hani, dinden çıkma belli oldu. Şimdi tövbe kapısı açılıyor ama şaplarda bayağı zor yani. Hani, yani Tabiri caizse yiyorsa tövbe etme yani gibi. He işte o, e, onu, o adam tövbe etti. İslam devleti bu adamı takip ediyor mu mesela? yani hani... Tabii ki takip ediyor. Şöyle takip ediyor. Yani ağzından bir daha onunla alakalı bir söz çıkmaması gerekiyor. Veya irtidadı gerektiren bir amel yapması. Öyle bir amel yapmaması gerekiyor. Yani e, işte bir de şu var. Yani kişiyle Allah arasında olan bazı meseleler var. Ona şeriat devleti dahi olsa müdahale edemez. Yani zahire mesela, müdahale edemez. Zahire. Şeriat devleti zahire bakar. Yani adam zaten kalben iman etmemişse, kalben münafıksa, biz onun Hani sözlerini yakalayıp mürted olduğunu tespit etme bu zor bir iştir. Çünkü her seferinde ne yapar? Tövbe ettim der, yeri durur. Mesele nedir? Mesele zahire göre. Yani şeriat devleti zahire göre hüküm verir. Velev ki, vermiş olduğu kadı vermiş olduğu hükümde hata bile yapsa, hata bile yapsa, Allah katında kişi, kendi has niyetine göre zaten karşılık bulacaktır. Onun için... Önemli olan bu tip meselelerde zahirdir. Ama kişi ısrarla yaptığı amelin arkasındaysa zaten burada e, şahide bile gerek kalmayabilir. Yani eğer yaptığı amelin arkasında olduğunu söylerse mesela şey var mı örnekleri var tabii, mı? Mesela dinden yani, tövbeyi kabul etmeyi uşapları kabul eden insanlar var mı? İslam devleti hani bayağı... İşte İslam'dan sonra, istiman, e, Müslümanlığından sonra tekrar müşriklere katılmış, müşriklerin safına geçmiş olan birkaç tane sahabe var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, hatta onlarla alakalı onlara tövbenin sunulmamasını emrediyor. Bunlar bir fiil e, bizim çatımız altında yetiştiler. Hatta aralarından birisi vahiy katibi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inan vahiy yazan Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy iniyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aleyhi ve 3-4 tane vahiy katibini topluyor diyor ki Allah Azze bana vahiy indir yazın. O vahyi yazan katiplerden birisi irtidal ediyor. Dinden çıkıyor ve müşriklere katılıyor. Peygamber Aleyhisselatü ve Vesselam diyor ki bunlara tövbe sunmayın. Bunları Kabe'nin örtüsüne yapışır halde bulsanız dahi öldürün diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu tip şey de var yani sahabe döneminde gerçekleşmiş bu tip meseleler. hem mürtedler çıkmış. Mürtedler de çıkmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ufatından sonra müselleme türkezzaba iman edenler hepsi ne? Mürted bunların hepsi. Dinden sonra, İslam'dan sonra veya işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra başka peygamberi tercih ettiklerinden dolayı mürtedler. Bunun da örnekleri var. Tabi İslam devleti genel manada zahire bakar. İnsanın kalbinin içine giremez. Zahire göre hüküm verir. Ona göre de şeriatı tatbik eder. Evet. Beşinci mesele. Mürtedle alakalı bazı e, sabit olan şeyler okuyoruz. Mürtetle Müslüman mirasçılar arasında veraset kesilir. Mürtet olan kişiyle Müslüman mirasçıları arasında varsa veraset davası, miras kalma durumu varsa bütün hepsi lağv edilir, kesilir. Ne mürtet olan kişi Müslüman akrabalarına ne de Müslüman akrabaları o kişiye yani mürtet olan kişiye mirasçı olabilir. Yani kesinlikle böyle bir mirasın veya mirasçılığın aralarında hükmü kalmaz. Peygamber sallallahu şöyle buyuruyor, Usame bin Zeyd'den. La yirifül muslimel kafir velel kafirül muslim. Ne kafir Müslümana ne de Müslüman kafire mirasçı olamaz. Yani kafirin Müslümana miras olma hakkı yoktur. Müslümanın da kafire mirasçı olma hakkı yoktur. Evet, miras meselesi de anlaşıldı. Mürtedse bir kişi, ondan miras alınmaz veya Çocuk mürtetse babası Müslümansa babasından o mürtet çocuğuna bir şey kalmaz. Musahi şerii devletli miyozse cennet Bu genel manada. Şimdi şöyle bir şey var bak burayı kesinlikle kaçırmayalım. Şimdi bazı hükümler var. Biz bunları kendi nefsimizde, kendi içimizde işleyebiliyorsak bunları işlemek, işlemek mecburiyetindeyiz. Misal olarak söylüyorum. Şerii devlet yok. Faiz yiyebilir miyiz biz bugün? Bazı zırtapozların iddia ettiği gibi Şeriat ülkelerde faiz yenir diyor. Kim diyor bunu? Süleymancılar diyor. Garb-ı ülkesinde faiz helaldir diyor. Böyle değil. Biz kendim hepsimizle şeriatı yaşayacağız. Başkalarıyla alakalı meselelerde hükmü tatbik etme meselesinde şeriat devletine bırakacağız. Ben kendimle alakalı miras hususu hukukunda, evlenme hukukunda, nikah hukukunda, talak hukukunda... Yani şeriatla alakalı bütün hukuklarla kendimle alakalı, ailemle alakalı, Müslümanla alakalı meseleyi kendi içimize biz tatbik edeceğiz. Ama diyelim ki muhatapla alakalı bir şey ise öldürmeyle, recmetmeyle, işte e, ne bileyim malını helal görmeyle bu tip meselelerde şerii devlet ne yapar? İşi helal olur. Onun için diğer meselelerde tabii ki biz bunu göz önünde bulunduracağız. Ee, bir hoca efendi anlatıyor diyor ki bir Müslümana diyor akrabalarından. 5 milyarlık mal Allahu alem 5 milyarlık diye hatırlıyorumsa. Aşağı dernekteki derste geçmişti 5 milyarlık diye bir miras kalıyor. Bu da araştırıyor. E, Kitaba sünnete göre bu miras bana düşer mi düşmez mi? Normalde T.C. diyor ki 5 milyar senin falan diye varisinden sana 5 milyar kaldı. Gel bu parayı al. Çağırıyor. O da araştırıyor bakıyor ki ben Şerii devlete göre bu parayı hak etmiyorum. Diyor ki o diyor elinin tersiyle o parayı yitti. Benim işte TC'nin verdiği veya TC'nin hükmüne göre verilen para ihtiyacım yok. Allah ve Resul'ün hükmünde bu para bana caiz değil dedi tersil etti. Çünkü bütün akrabaları ona deli dedi diyor. Vay enayi vay Allah önüne gelen fırsatı tepkir ediler diyor. Bu ne yaptı? Bu Allah'ın ve Resul'ün hükmüne razı oldu. Allah'ın ve Resul'ün hükmünü ne yaptı? Orada tatbik etti kendi nefsinde. Her ne kadar şeriat devlet olmasa da kendi nefsimizde bir şeriatı uygulamaya çabalayacağız. Onun gayretin içerisinde olacağız. Evet, mürtet olarak ölen kişi, mültez olarak o hal üzere ölen kişi yıkanmaz. Müslümanın bizim üzerimizde hakkı nedir? Öldükten sonra da Müslümanın bizim üzerimizde hakkı var. Ne vardır? Müslümansa yıkayacağız, kefenleyeceğiz, cenaze namazını kılacağız ve onu Müslümanların kabristanına gömeceğiz. Bu Müslümanın bizim üzerimizde hakkıdır. Müslümanın Müslümana üzerindeki hakkıdır. Eğer mürtetse yıkanmaz. Kesinlikle yıkanmaz, kefenlenmez, cenaze namazı kılınmaz, Müslümanların kabristanına gömülmez. Diyor ki onunla alakalı verilen hüküm şehrin uzak bir bölgesinde bir çukur kazılır, pis bir şekilde çukura atılır ki onun pis kokusundan şehirdeki Müslümanlar etkilenmesin. Mürtedin hükmü bu. Yıkanmaz, kefenlenmez, cenaze namazı kılınmaz, Müslümanların kabristanına gömülmez... Günümüzde bu tabii ki tatbik edemiyorsun. Yani e, tatbik etmek zor. Şu devletlerde zor. Belirlenmiş mezarlıklar. Yani, Şimdi mürted öldürülüyor zaten. Hani mürted hali üzere öleniyor zannediyorsam. Değil mi yani? Hani... Ölüyor, diyor, diyor. ölüyor. Mürted ölüyor. Yok mürted olduğu tespit edilmiş. Tamam. Hep, öldürdün mürted ol. Tamam işte öldürülüyor. Ölüyse, kendisi de ölüyor abi. Kendisi nasıl ölecek abi? Mürted İslam devletinde tespit edilmiş. Tövbe de etmeyince. Tamam diyelim ki hani insanlardan uzak bir şekilde yaşıyordu. Veya o, o kimsenin bilmediği şekilde yaşıyordu ki ama herkes onu mürted olarak biliyordu. Böyle bir mesele ne yapıyor? Müslümanların kabristanına gömülmüyor. Günümüzde böyle bir şey tatbiki tabii ki zor. Evet. Yedinci meselede, mürtet olarak ölürse, yani İslam'dan irtidat çıkmış e, halde ölürse, o kişi ebedi cehennemliktir. Müslümanlar diyor, bunu bu şekilde bilirler, böyle hüküm verirler. Yani ne demek böyle hüküm verirler? Kendi aralarında konuşurken, felanca kişi mürtet olarak öldü, bu ebedi cehennemliktir diye. Onun hakkındaki hükmü budur. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ Deminki okumuş olduğumuz ayet. Kim dininden yüz çevirirse, kim dininden yüz çevirirse, irtidat ederek ölürse, Fo ulaiha habitat a'maluhum fi'd dunya ve'l ahireh. Onların dünya ve ahiretteki amelleri boşa çıkmıştır. Ulaiha ashabun Onlar cehenneme sadıldun fiyha halidun. Burada ebedi kalacaklardır diyor Allah Teala Celle. Evet, eee irtidatla alakalı, eee alakalı bu meseleler vardı. 3. meselemiz de imanın hallerini bozan İmanı bozan haller, kişinin imandan çıkmasına sebep olan hallerin üçüncüsü ise şirk meselesidir. Birincisi küfür meselesi, ikincisi irtidat, mürtedlik demiş olduğumuz mesele, üçüncüsü ise şirk meselesidir. Şirkin sözlük anlamı ortak olmak, karışmak, beraber olmak veya tek manasına gelen ifradın zıttıdır. Tek değil de tekten fazla olmak manasına geliyor bu şirk kelimesinin eee sözlük anlamı. Mesela kişi e, der ki ben seni bu hususta ortak edindim. Veya ben senin işte ben senin ortağın oldum. Bir iş kuruyorsun, bir iş kuruyorsun. Orada bir şirket, şirket ismi de oradan gelir zaten. Şirket ne demek? Şirket birden fazla kişilerin, birden fazla kişilerin o iş yerinde o veya işte ortak olmasına deniliyor. Bir kişi değil birden fazla kişilerin o iş yerinde ortak olması deniliyor. İşte şirk buradan geliyor. Şirk buradan geliyor. İstilahta ise yani şer'i tarifi ise ibadet türlerinden herhangi birisini Allah'tan başkası için yapmak demektir. Allah Azze ve Celle'nin bize belirlemiş olduğu o ibadet türlerinden herhangi birisini... Şimdi sayacağız o ibadetler mesela... ...herhangi birisini... ...Allah'tan başkası için yapmak demektir. Şirk. Kim bu meselelerle alakalı... ...Allah'a ortak koşarsa... ...ibadetlerden herhangi birisini... ...Allah'a, Allah'tan başkasına yaparsa... ...o kişi şirk işlemiş... ...müşrik olmuş olur. Allah muhafaza. Veya şirkin diğer bir tarifi ise... ...Allah ile beraber ortak edinmektir. Şirk. Kim gibi? Müşrikler. Müşrikler ne yaptılar? Allah Azze ve Celle'nin ilahlarını kabul ettiler ama bizim başka putlarımız da vardır ki onlar bizi Allah'a kavuşturuyor, yaklaştırıyor diye onları da ne yaptılar? Ortak edindiler Allah'a ondan dolayı onlar müşrik oldular. Veya e, yani Allah Azze ve Celle'ye ibadet, ibadet hususunda tevhidi bozan bir ortaklıktır şirk. Bu ortaklık ister Allah'ın rububiyetinde olsun, ister uluhiyetinde olsun, isterse isim ve sıfatlarında olsun. rububiyete iman, uluhiyyete iman, isim ve sıfatlara iman adı altında bizler ne yaptık? İmanın kısımlarını gördük, Allah'a imanı işledik. Kişi hem Allah'a, Allah'ın Rablığı hususunda iman edecek, hem ilahlığı hususunda Hem de Allah ve Celle isimleri ve sıfatları hususuna Allah'a iman edecek. Kim de bu üç şeyde Allah'a ortak koşarsa, Rab'lık hususunda Allah'a ortak koşmadı, ilahlık hususunda Allah'a ortak koşmadı, ama isim ve sıfatlarda Allah'a ortak koştuysa bu kişi yine müşriktir. Veya isim ve sıfatlarda koşmadı ilahlık hususunda Allah'a ortak koştuysa bu kişi yine nedir? Müşriktir. Onun için üçü ayrılmaz bir parçadır. Kim Allah'a bu üç hususta rububiyet, uluhiyet ve ...esma, sıfat, isim ve sıfatlar hususunda ortak koşarsa... ...bu hususta Allah Azze ve Celle'nin ortağı olduğunu söylerse... ...Allah muhafaza o kişi ebedi cehennemlik olur. Müşrik olmuş olur. Evet. Ee, nasıl ki imanın zıttı küfürse... ...tevhidin zıttı da nedir? Şirktir. İmanın zıttı küfür, tevhidin zıttı da şirktir. Allah Azze ve Celle ise kendine muvahhid olarak iman eden muvahhid olarak ibadet eden kulların ibadetini evet. ve imanını kabul edecektir. Yani tevhid ehli olan. Ne demek tevhid ehli? İbadetle Allah'ı birleyen insanların ibadetini kabul edecek. İbadetle Allah'ın yanında başkalarına da ibadet edenler kesinlikle tevhid ehli değiller. Onlar Allah'a şirk koşan müşriklerdir denilmiş. Evet Allah Azze ve Celle buyuruyor ki فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْ دَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Artık bildiğiniz halde bunu bile bile Allah'a ortak koşmayın, şirk koşmayın. Yani biliyorsunuz ki Allah her hususta tektir. Rablık hususunda da, yaratma hususunda da, rızık verme hususunda da, kainata hükmetme hususunda da, kainatta tasavvuf hakkı olma hususunda da, ilahlık hususunda da. İbadeti hak eden ilar olma hususunda da veyahut isim ve sıfat hususunda da tektir bunu bildiğiniz halde Allah'a ortaklar koşmayın diyor Allah Azze ve Celle. Evet Müslümanlar, yani hepimizin, her birimizin şirki çok iyi bilmesi gerekir. Şirk aksi takdirde iyi bilinmezse ibadeti tamamen veya insanın geride geçmiş olduğu bütün çabalarını, bütün amellerini... Boşa çıkartan şeytanın sinsi bir amelidir şirk. Yani sen amel istediğini zannediyorsun. Sen hazinene bir şeyler koyduğunu zannediyorsun. Ama şeytan ise seni sinsi bir şekilde... ...o amellerini boşa çıkartmak için senin önüne... ...ne yapıyor? Tuzaklar kuruyor. Onun için şeytanın en büyük ve en gizli tuzağı nedir? Şirktir. Şeytan bir Müslümana şirk ameli yaptırdığı zaman... ...şeytan ona sevindiği kadar hiçbir şey isteyebilmez. Niye? Çünkü... Müslüman haberi olmadan Müslümanın bütün amelleri boşa gitmiştir. Tabiri şeytan cehenneme kendisiyle beraber girecek insanlar aramakta. Şeytan Allah Azze ye yemin ederek ne demişti? Ya Rabbi senin izzetine yemin olsun ki senin o kulların hepsini saptıracağım. Ya yani ne demek? Senin kulların hepsini kendimle beraber cehenneme götüreceğim. Ancak ihlaslı kullar müstesna. İhlaslı olanlar Allah'a halis bir şekilde ibadet eden kullar müstesna demiştir. Evet, şüphesiz şirk insanın işleyebileceği en büyük günahtır. Günahların içerisinde en büyük, en büyük şirktir. Çünkü yaratanı tüm özelliklerinde yaratılana benzetme vardır burada. Sübhanallah. Yaratanı yaratan Allah Azze ve Celle'yi yaratılana tüm özelliklerinde benzetme yapıyoruz. Allah muhafaza. Allah Azze ve Celle onun için şirkin üzerinde durduğu kadar hiçbir şeyin üzerinde durmamış ki. Bütün peygamberleri bunun üzerine Allah Azze ve Celle ne yapmış? Daveti olarak göndermiş. Şirk Allah Azze ve Celle'nin gazabını celbeden bir ameldir. Kim şirk işlerse Allah Azze ve Celle'nin gazabını üzerine çekmiştir. Şirk yine aynı cehennemde ebedi kalmaya sebep olan bir amerdir. Bu hususta Ömer Radıyallahu Anh şöyle diyor. İslam içinde cahiliyyeyi bilmeyen kişiler yetiştiği takdirde İslam'ın kutları birer birer sökülecektir. Dikkat edin. İslam içerisinde, İslam ümmeti içerisinde cahiliyyeyi ne demek cahiliyyi? Şirki bilmeyen kişiler yetiştiği takdirde İslam, İslam'ın kutları birer birer sökülecektir. İnsanların içine şirk gire gire, insanların aralarına müşrikler gire gire İnsanların amellerinin içerisine şirk amelleri gire gire ne yapacak? İslam'ın kurtlarını teker teker ne yapacak? Sökecektir. İnsanın kendisini koruyup muhafaza edebilmesi için bu büyük tehlikeden en güzel şekilde korunabilmesi için şirki çok iyi bir şekilde tanıması ve bilmesi gerekir. Bu gerçekten çok büyük bir tehlikedir. Allah Azze ve Celle şirki büyük zulüm olarak isimlendirmiş. Allah Azze ve Celle ayette diyor ki İnne şirke la zulmün azim. Muhakkak ki şirk çok büyük bir zulümdür. Zulmü kime yapıyorsun? Zulmü aslında kendine yapıyorsun. Allah Azze ve Celle burada şirki kendisine alakalı söylediği için deyim olarak Allah'a yapıyorsun ama aslında kendine yapıyorsun. Çünkü Allah'a şirk koşmak Allah'a zulmetmektir. Ama zulmü kendi elinle kendine yapmış oluyorsun. Allah Azze ve Celle ayette bunu nasıl isimlendirmiş? büyük bir zulümdür. Büyük bir zulümdür. Niçin? Çünkü her şeyi yoktan var eden yüce varlığa sıfatları ve isimleri hususunda başkalarını ortak koşuyorsun. Sanki Allah azze ve celle'nin o sıfatlarını ve isimlerini Allah muhafaza kabul etmiyorsun. Öyle bir mana çıktığından dolayı Allah azze ve celle bunu büyük zulüm olarak isimlendirmiş. Evet Allahu Teala Celle şirki kesinlikle şirki kesinlikle affetmeyeceğini bize bildiriyor. Her şeyi affedeceğini ama şirki asla ve asla affetmeyeceğini, şirk ile kendisine gelen kulun kesinlikle mazeretini e, makul saymayacağını, kabul etmeyeceğini Allahu Teala Celle söylüyor ki bununla alakalı ayette Nisa suresi 58. <Sessizlik> <Sessizlik> İnne Allah la yagfiru eyyu şereke bihi ve Celle Kendisine şirk koşulmasını asla ve asla affetmez. Ama onun dışındakini dilediği kişi için ne yapar? Affeder. Ve men billah kim Allah'a şirk koşarsa... ...fakat iftira ifmen azime... ...kim Allah'a ortak koşarsa... ...o kimse büyük bir günah ile... ...büyük bir zulüm ile Allah'a iftira atmıştır. Allah'a büyük bir günah ile zulmetmiş, iftira atmış olur diyor Allah Azze ve Celle. Evet... Şirke düşmenin sebebi diye bir başlık var önümüzde. Önemli bir başlık. Onu inşallah bir daha haftaya bırakıyorum. Şirk meselesi gerçekten... E, ...tabiri caizse... ...yani hayatımızda zaruri olarak bilmemiz gereken en önemli ne varsa... ...ondan daha fazla bilmemiz gereken önemli bir meseledir. Yani e, çocuklarımızın huylarını, çocuklarımızın isteklerini, evimizin ihtiyaçlarını bildiğimiz gibi... Çok açık bir şekilde o meseleler bize bariz olduğu gibi şirki de aynı o şekilde bilip var gücümüzde de şirkten kaçmamız gerekir ki aksi takdirde bütün amellerimiz boşa gidebilir. Onun için Allah Azze ve Celle bunu tehlikeli amel olarak bizlere bildirmiş. Bu tehlikeli amelden de en güzel nasıl kurtuluruz? Şirki güzel bir şekilde öğrenerek şirke öğrenmeden Allah muhafaza şirke düşmüş olabiliriz. Belki hayatımızın bundan önceki zamanlarla şirke düşmüş olabiliriz. Ama Allah Azze ve Celle cahilce yapılan bir işi affeder. Tövbe yapıldığı sürece önemli olan hayatımızın bu anından sonra Allah'ın kerih görmüş olduğu amelleri öğrenip Allah'a o hususlarda ortak koşmamak, şirk koşmamak, Allah'ın rızası olan amelleri işlemek. Allah Azze ve Celle inşallah kendisine hakkıyla ulaşır kulluk yapan kulların bizleri ilhak etsin subhanak allahumma bihamdik meshru ve la ilaha illa ent esteukhibuk allahumma